Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Mustafa Urgar Özeski. Günaydın. Çarşamba sabahına Denizli'den bir başarı hikayesiyle başlıyoruz. Doğuhan Oğuzhan, Pamukkale Üniversitesi araç giriş ücretleri makul fiyatlara çekilsin dediği bir kampanya başlatmıştı. Oğuzhan'ın kampanyasını birlikte hatırlayalım. Pamukkale Üniversitesi Senatos kararıyla 10 Ekim 2016 tarihi itibariyle kampüs içerisinde araçla girmek isteyen öğrenciler dönem başına 250 Türk lirası ödeyecek. Bu miktar bir öğrenci için fazla ve çok kişiyi mağdur edecek. Bu fiyatlandırma politikası değişmeli, OGS ücretleri uygun miktarlara çekilmeli diyordu Oğuzhan Change.org'daki kampanyasında. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin bu talepleri rektörlük duydu ve başarı haberini şu mesajla kampanyayı imzalayan 750 kişiyle paylaştı Ousan. Randevu talebimiz sonucunda Perşembe günü Sayın Rektörümüzle görüşmüştük. Bu görüşmenin sonucunda dün toplanan yönetim kurulunda bu konuyu dile getireceğinden bahsetmişti. Bugün açıklanan ilanda yeni araç giriş ücretleri duyurulmuştur. Personel 10 lira, öğrenci 3 Ekim 31 Aralık tarihleri arasında 75 lira, 1 Ekim 2017 30 Haziran 2017 tarihleri arasında 150 lira, 1 Temmuz 31 Aralık arasında ise 150 lira olarak belirlendi. Sizlerin de desteğiyle ücretler neredeyse yarı fiyatına düşürüldü böylece. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz diyor Doğhan Oğuzhan bu kampanyasında. Sıradaki kampanyanın sahibi Hac ve Umre Acenteleri Birliği. Kampanyanın muhatabı ise Diyanet İşleri Bakanlığı, TÜRSAP ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı. Umre vizesi ek harcının alınmaması için tepkini dile getir. Sen de destek ol. Suudi Arabistan'ın bu yıl yeni çıkarmış olduğu karar gereği Umre'ye son 3 yıl içinde gittiyseniz veya aynı yıl ikinci kez giderseniz 2000 sar yani 1600 lira veya 530 dolar ilave vize ücreti ödemek zorundasınız. Bu kararın iptal edilmesi için devlet yöneticilerimizden Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşüp çözmelerini rica ediyoruz diyor kampanya imzalayan 5000'den fazla kişi. Tekrar tekrar gitmenin ek vergilendirmesinin ve böylece kalabalık veya yük azaltma kösteklerin konmasına hangi haklı gerekçelerle itiraz edildiğini ben tabii ki anlayamadım doğrusu. Bu metinden belki haklı gerekçeyi anlatmakta fayda var başlattığımız kampanyalarda. Eğitim alanını başlattan bir kampanyayla devam ediyoruz programa. Rümeysa Demirörs, UZEF ve ATA-AF sınavlarında dört yanlış bir doğruyu götürmesin. Demiş kendisi kampanyasına şu sözlerle devam ediyor. Bu sene yapılan yeni yönetmelik değişikliğiyle artık İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesine ve Atatürk Üniversitesi açık öğretim fakültesine bağlı olan bölümlerdeki sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürmeye başladı. Geçen seneden bu sene yapılan değişimler arasında öğrencileri sarsan en büyük değişim bu oldu. Aynı zamanda yönetmeliğin değişmesi çok ani olmuş ve kayıt yapan öğrencilerin birçoğu bu uygulamayı sonradan duymuştur. Hem uzaktan eğitim almanın dezavantajları hem de kitap dağıtılmaması sorunlarıyla boğuşan öğrencilerin önüne koyulan bu uygulama sebebiyle birçok öğrenci mağdur konumda hem gösterilen çabaların değersizleşmesi hem de sınavlardan alacak puanların haksız bir şekilde sonuçlanması anlamına gelen bu düzenlemeye bu kurumlarda Kayıtlı olan öğrenciler olarak karşıyız bu yapılan sınavlara hazırlanırken bir hoca desteği görmediğimizi ve kitap dağıtımında söz konusu olmadığı için ders çalışmalarda zorluk çektiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Aynı zamanda üniversite sınavı ciddiyetinde olan bir sonuç hesaplama metodunu bu eksiklikler varken kabul etmek istemiyoruz. Sesimizi duymanızı ve eğitim almak için fedakarlık gösteren binlerce öğrencinizi mağdur etmeden sınavları eskisi gibi yanlışların doğruyu götürmediği uygulama haline döndürmenizi istiyoruz demiş kampanyada. Yanlışın doğruyu götürmesi, şansın ortadan kaldırılması ve öğrencinin emin olduğu yanıtları vermesini sağlayan bir uygulama. Yine bu uygulamanın herkes için olduğuna göre hangi haklı gerekçeyle karşı çıkıldığını anlayamadığımız bir başka kampanya. Belki burada kitap dağıtımları konusunda bir odak daha iyi olabilirdi kampanyada. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Melih Erdoğan Cumhurbaşkanı hitap ettiği bir kampanya başlatmış. Diyor ki milli kütüphane kapatılmasın. Ne yazık ki bazı haber sitelerinde milli kütüphanenin kapatılıp kitapların saraya taşınacağı yönde iddialar ortaya çıkmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet'e sevgi ve saygısından bir şüphe duymadığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın Fatih'in kütüphaneleri cami ve saray içlerinden dışarı taşıdığını ve resmiyetten uzaklaştırıp halkın hizmetine sunan ilk padişah olduğunu biliyoruz. Hal böyleyken birçok üniversitenin kesişim noktasında bulunan her gün binlerce öğrencinin, akademisyenin ve kitap severin kullandığı Milli Kütüphanenin ait olduğu yerde kalmasını temenni ediyoruz. Her Ankaralı'nın en az bir kere yolunun düştüğü, başkentin en önemli sembollerinden Milli Kütüphane'ye olan vefa borcumuzu ödemek için desteğiniz şimdi hiç olmadığı kadar önemli. Kampanyayı bugüne kadar Change.org üzerinden 29.000'den fazla kişi imzalarıyla desteklemiş. Ve şimdi Ankara'dan İzmir'e geçiyoruz. Buse Uğraş'ın kampanyası İzmir'deki tüm bisiklet tutkunlarını ilgilendiriyor. Demiş ki kendisi balçova İnciraltı bisiklet yolu yapılsın. İzmir'in bisiklet kenti olması için genç nüfusun bisiklet kullanımına teşvik edilmesi gerekiyor. Balçova ve Narlıdere civarında gençlerin en uğrak noktası olan İnciraltı sahiline Balçova'dan bisikletle ulaşım çok tehlikeli. Defalarca bisikletle ağaçlı yolu kullanmamıza rağmen kendimizi o dar yolda güvende hissetmememizden ötürü bisikletle ulaşımı kesip dolmuş hatlarına yönelmek zorunda kaldık. İncir altına gidiş dönüş güvenli bir bisiklet yolu tasarlanmasını ve sahildeki bisiklet hareketliliğinin hem teşviki hem de devamlılığının sağlanması için lütfen sen de kampanyayı imzala demişler. Ücretsiz ve sağlıklı ulaşım hakkımızı kullanmak istiyoruz diyor Buse. Change.org'a girip siz de Buse'ye imzalarınıza destek olabilirsiniz bisikletli bir yaşam için. Türk milli takımının son dönemdeki başarısız performansı birçok futbol sever ve futbol yorumcusu tarafından günlerde eleştiriliyor. Change.org'da da milli takım direktörü Fatih Terim'in görevinden istifa etmesi için birçok kampanya başlatılmış durumda. Bu kampanyalardan en çok imza alansa Mehmet Ali Ay'ın kampanyası şöyle diyor. Fatih Terim maddelerini dahi bilmediği sözleşmesinden aldığı maaşı iade edip istifa etsin. Dünyanın en pahalı teknik direktörleri arasında Fatih Terim'in istifa etmesini istiyoruz. Artık Türk futboluna zarar vermekte. Kendisine ödenen maaşla futbolun alt yapısına Yatırım yapılmalıdır diyor bu kampanyada. Konuyla ilgili bir başka kampanyayla çarşamba gününe devam edelim. Besim Güvenç başlatmış bu kampanyayı. Fatih Terim'in görevden alınıp yerine milli takım direktörü olarak Yılmaz Vural'ın gelmesini talep ediyor bu kampanyasında. Güvenç şöyle demiş. Yılmaz Vural milli takıma egolara son. Bu ülkenin tekrar heyecanı arzuyu geri getirecek egosuz çalışanlara ihtiyacı var. Bu isimde Yılmaz Vural gibi içi dışı bir bir insandır. Hiçbir bağlantım ya da tanışıklığım yoktur ama okullu bir antrenördür. Her şeyden önce şans verildiği zaman iyi bir takımda en iyisini başarabilecektir diyor Güvenç. Milli takımın sergilediği kötü performansa karşı başlatmış olduğu bu kampanyasında. Ve geldik çarşamba gününün son kampanyasına. Bunun için Almanya'dayız. Wolfgang Obermüller Alman hükümetinden ötenazi hakkı talebiyle bir kampanya başlatmış. Diyor ki kişilerin kendi yaşamlarını sonlandırması için gerekli düzenlemeler yapılsın. Ve bunun için de bugüne kadar 23.000'den fazla kişi imzalanmış. Ötenazi şu anda Hollanda gibi ülkelerde yasalaşmış bir çözüm olarak gösteriliyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için futboldan tutun, eğitim hakkına veya Ekonomik adalete kadar change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Değişime öne ayak olabilirsiniz. Yarın sabah yine bu saatlerde görüşmek üzere. Esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.